Ya Himne Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru Ve na'uzu ne billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehtedihillahu fe la ve men yudlil fe la hadiyelah. ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü Emma ba'd fe inna estağra'u hadisi kitabullah ve hayral hadi hedi, -hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalâletin finnâr. Edelim, Bu hafta inşallah iman esaslarından dördüncüsü olan peygamberlere iman konusundayız. Bundan kasıt bütün peygamberleri tasdik etmektir. Resul ve Nebi arasında... Bazı farklar vardır. Rasul, yeni bir şeriatı tebliğ etmekle görevlendirilmiş nebidir. Bazı alimler, Rasullerin sadece tebliğ vazifeleri olduğu kaydını ileri sürmektedirler. Bu ihtilaf, lafzi bir ihtilaftır. Çünkü alimler arasında emri bil maruf ve nehyanil münker ile Allah'ın herkesi bağlayan şeriatının tebliğ işinin buna güç getiren herkesin görevi olduğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Her rasul nebidir. Çünkü nübüvvet derecesine ulaşmıştır. Tebliğ vazifesini deruhte etmiştir, üstlenmiştir. Ancak her nebi rasul değildir. Çünkü bazı nebiler kendilerinden önceki peygamberlerin şeriatına uymak durumunda kalmışlardır. Rasul ile nebi arasında fark olduğunun delili Hac suresi 52. ayetidir. Bu ayette, Senden önce hiçbir rasul veya nebi göndermedik ki,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 Bu da göstermektedir ki onlar da insanların yaratıldığı şeyden var edilmiştir. Mü'minun suresi 12. ayetinde şu bir gerçektir ki biz insanı süzme çamurdan yaratırız. Bu itibarla peygamberlerin nurdan yaratıldıkları inancı batıldır. Onların kalplerin nuru olması ve en doğru yolu göstermelerine gelince bu haktır. Maide suresinin 15. ayetinde Ey ehli kitap! Kitaptan yani Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, Birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi. Bu ayete gelince bunun iki yorumu bulunmaktadır. Birincisi, burada nur olarak ifade edilen şey kitaptır. Sıfatlar değişken olduğu için atfı beyan olarak değerlendirmek gerekir. Mesela ahlaklı, cömert ve kahraman bir adam demekteyiz. Burada sıfatların değişkenliği sebebiyle atıl söz konusudur. Yani burada ahlaklı olan da, cömert olan da, atılgan, kahraman olan da aynı adam. Halbuki mevsuf yani vasf şey tektir. Nur olan kitaptır, kalpleri aydınlatmaktadır. Mübindir yani hak olduğu için apaçıktır. İkincisi, Nur Hz. Peygamber, kitap ise Kur'an'dır. Ancak bu tefsir zahire aykırıdır. Çünkü Rabbimiz Maide 16. ayetinde Allah onunla hidayet verir buyurmuştur. Burada mühret zamir kullanıp ikil zamir kullanmamıştır. Yani bir önceki ayetle bağlantılaştırırsak bunu, bağlarsak işte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi. Allah onunla hidayet verir. Yani e, nur da e, hidayet de. Ha, e, Mübin olmak da apaçık olmak vasfı da kitabın vasfıdır. Allah onunla hidayet verir. Buradaki hidayette yine aynı kitabın vasfı olmuş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nur oluşunu da kalplerin nuru olarak açıklamalıyız. Yoksa onun beşer olmadığı anlamına gelmemektedir. Şöyle buyurmuştur. Ey şanlı peygamber biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı,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 Doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nurdan yaratıldığına inananların istidlal ettikleri, delil getirdikleri zayıf ve mevzu haberlere ya da Resulullah'ın yürürken gölgesinin görülmediğini iddia edenlere veya önce kendisinin nurunun yaratıldığını haber veren rivayetlere gelince bunların hepsi zayıf ve uydurmadır. Ne zaman peygamber olarak yazıldığın şeklinde Meyseretül fecirden gelen hadise gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu soruya Adem ruh ile ceset arasındayken cevabını vermiştir. Bunu Tirmizi Ahmet bin Hanbel e, zirayet etmişler. Elbandi sahih demiştir. Zilalül Cenne isimli e, İbn-i Asım'ın Es-Sünne isimli kitabına yaptığı tahriyat çalışmasında bunun e, sahih olduğunu belirtiyor. Bir başka hadiste ise ben Hatem'in Nebiyyin olarak yazılmışken Adem henüz yaratılma aşamasındaydı buyurulmaktadır. Bu da Ahmet bin Hanbel'in rivayeti Elbani Mişkatül Mesabih tahkikinde bunun sayı olduğunu belirtiyor. Bu hadis yaratılmışların kaderiyle birlikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin nübüvetinin de yazıldığını göstermektedir. Yoksa o vakitte Nebi olduğuna delalet etmemektedir. O zaman Nebi değildi takdiri o şekilde yazılmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir insandır. İlk yaratılan varlık da değildir. Ona övgü makamında ey ilk yaratılan diye, diyen esasen batıl bir söz söylemiş olur. Çünkü ilk yaratılan şey kalemdir. Sahih hadislerde bu sabittir. Ee, bazı alimler arasında işte ilk yaratılan şey arş mıdır yoksa kalem midir diye e, bir tartışma, bir ihtilaf vardır. Fakat ilk yaratılan şeyin kalem olduğu hadiste belirtildiğinden dolayı doğrusu ilk yaratılan şeyin kalem olmasıdır. Evet. ilk insan ise Adem aleyhisselamdır. Ancak en üst mertebe anlamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk sıradadır. Önceki anlamda Resulullah aleyhisselatü vesselam ilk yaratan değildir. Hülasa, Nebi aleyhisselatü ve diğerleri Kur'an naslıyla bildirildiği üzere beşerdir. Keyf 110. ayetin az önce okumuştuk. Ayette kasır ifade eden, innema edatı kullanılmıştır. Innema hasır içindir. Sınırlama içindir yani. Ben ancak bir beşerim. Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bir insanım. Başka bir şey değilim. İnsandan başka bir şey değilim. Allah Teala onu kendisiyle insanlar arasında tebliğ vasıtası kılmıştır. Yoksa peygamberler kendilerine ibadet edilerek Allah'a ulaşılan vasıtalar değildir. Yani burada ciddi bir ayrım söz konusu. Peygamberler, alimler bunlar dinin tebliği noktasında birer vasıtadır. Fakat ibadette vasıta değildir. Yani kulların Allah'a ibadetinde vasıta söz konusu olamaz. Fakat Allah'tan gelen vahyin, dinin tebliğinin Ulaştırılmasında Allah onları vasıta kılmıştır. On, bu sebeple işte yani onları e, dinin tebliğinde vasıta kıldı diye ibadet onlara yönlendirilemez. Buna Allah Azze ve Celle kesinlikle izin vermemiştir. Yoksa evet halbuki pek çok insan e, bunun tam zıttı bir inanç taşıyorlar. Onlara vasıta anlamında ibadet edilebileceğine inanmaktadırlar. Yani bunu anlattığın zaman şirki anlattığın zaman ne diyorlar? Yahu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Allah arasında Cibril vasıta değil miydi diyor. E doğru ama neyde vasıtaydı? Dinin, vahyin gelmesinde vasıtaydı. Kim iddia edebilir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ulaşmak için Cibril'e ibadet etti diye. Cibril'den yardım istedi diye. Bilakis İbrahim Aleyhisselam'ın kısası anlatılırken ne deniliyor? Tam ateşe atılacak, mancına bağlanmış halde. Cibril ona geldi ve dedi ki diyor, istersen seni bu halden kurtarayım diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı ise ne ona? Bu yardım senden mi gelecek, Rabbimden mi gelecek diyor. Eğer sendense bana bu yaramaz diyor. Eğer Rabbimdense hasbînallâhi ve ni'mel vekil diyor. O bana yeter, hasbînallâhi ve ni'mel vekil. O bana yeter ve o ne güzel vekildir diyor. Yani Allah'ı her halkarda tevhid söz konusu. Kendilerine tevekkül edilerek Allah'a yakınlaşılabileceğini düşünürler. İşte bu melekleri tevekkül, dua ve yardım talebi yollarıyla Allah'a yakınlaşmak için vasıta ittiaz eden müşriklerin inancının aynısıdır. Müşrikler meleklere dua ediyor, ibadet ediyor ve onlardan yardım istiyorlardı. Böylece Allah'a ulaşacaklarını zannediyorlardı. Ya da meleklerin şefaatini umuyorlardı. Rabbimiz bu inançlarından yüce ve münezzehtir.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 Allah'ın söz, şeriat, emir ve yasaklarını insanlara iletirler. Resulullah bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hristiyanların Meryem oğlunu övdüğü gibi aşırı derecede beni övmeyiniz. Ben Allah'ın kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Bukhari ve Ahmed bin Hamel rivayet ederler bunu. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğunun ve risaletinin birlikte kabulü gerekir. Hem kul olarak kabul edeceksin hem Resul olarak. O Allah'ın kullarına gönderdiği bir elçidir. Bu itibarla peygamberlerin Allah'ın kulu olduğunu kabul edip onlara ibadet edilemeyeceğini ifade etmemiz gerekir. Onlara ne dua, ne kurban, ne adak, ne yemin, ne de mezarlarının tavafı gibi ibadetler yapı yapılamaz. Bunları ancak kabirlere kul olanlar yapar. Yahut da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve başkaları hakkında aşırıya kaçanlar böyle inanırlar. Onlara nispet edilmeyecek şeyleri onlara isnat etmek caiz değildir. Mesela kaybı bildikleri düşünülemez. Mesela Allah Teala peygamberine şöyle demesini emreder. A'raf 188. ayetinde. De ki: "Benim kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet kaybı bilseydim elbette çok mal mülk elde ederdim." Bana hiçbir fenalıkta dokunmazdı ama ben iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Evet böyle demesi emrolunuyor bu ayette. Bu itibarla Resulullah'a hataben şöyle levhin ve kalemin ilmi senin de ilmindir diye bir şiir isnat etmek, mübalağa ve hattı aşmaktır. Bu ibare yani levhin ve kalemin ilmi senin de ilmindir ifadesi bu çok meşhurdur kaside-i bürde diye. Kasteyi bürdede geçen ifadelerden birisi bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı övmek için aşırı kaçmış adam. Ee, Süleyman Kast Kasteyi. Şey, Busa'yı, estağfurullah. bu Busa'yı bu ifadeyi kullanmıştır. Levhin ve kalemin ilmi senin de ilmindir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gayb ilmini. Levh-i Mahfuz'da yazılanların e, Peygamber Aleyhisselatü tarafından bilindiği İddiasını koymuş oluyor böyle. Ey Muhammed, dünya ve ahiret senin cömertliğindendir. Levhin ve kalemin ilmi senin de ilmindir demek oldukça tehlikelidir. Gazette-i de geçen sözlerden birisi bu. Böyle bir söz söylemek caiz değildir. Çünkü Rabbimiz peygamberine şöyle demesini emretmiştir. De ki ben kendim için bile Allah emekle hiçbir şeye kadir değilim. İlahi ve Allah'a Arap suresinin 188. ayet az önce okuduk. O kendisine zarar ve fayda verme gücüne sahip değildir. O halde başkasına nasıl zarar ya da fayda sağlayabilir ki? Hatta ölümden sonra bunu nasıl yapabilir? Ehli bidat cehalet ve tevhiller ile her zaman nasların anlamını ifsad etmeye yertilmişlerdir. Onlar bunu tevazu olarak yorumlamışlardır. Halbuki ayette Resulullah'ın böyle söylemesi emredilmekte bunu kendiliğinden söylememektedir. Yani e, bunu nasıl yorumluyorlarmış? Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusundan söylediği bir şey. Ama burada Allah emrediyor böyle söyleyeceksin diye. Rabbimiz söyle buyurmuştur. En'am 59'da. ''Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları O'nun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez.'' Yani Allah Azze ve Celle'de. ''Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O'nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez.'' Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da kızı Fatıma'ya şöyle demiştir. Ey Fatıma, benden mal isteyin ancak Allah'ın hesabından sizleri kurtaramam. Bukhari ve müslim rivayet etmiştir bunu. Rabbimiz de şöyle buyurmuştur. Bu hususta sana ait bir iş yoktur. Allah ister onlara tevbe nasip edip bağışlar, İster nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır. Senin görevin sadece uyarıp irşad etmektir. Ali İmran 128 Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu olduğunu göstermektedir. Ehli İslam hem kendi peygamberleri hem de diğer nebiler hakkında orta bir itikad içindedirler. Ne peygamberleri öldüren ve yalanlayan Yahudilere ne de peygamberlerini ilah edinerek mertebesini yücelten Hristiyanlara benzerler. Müslümanlar ifrat ve tevhirde düşmezler. Peygamberi kul ve Allah'ın elçisi kabul edip onlara sadece peygamber olarak itaat ederler. Onlara hiçbir şekilde ibadet etmezler. Peygamberlerin niteliklerinden biri de günah işlememektir. Günahtan korunmuş olmaktır. Onlar şirkten de masumdurlar. Onlar asla Allah'a şirk koşmazlar. Çünkü Rabbimiz onları seçmiş ve hidayete erdirmiştir. Şirk ise buna aykırıdır. Onların zahir ve, bütün büyük, e, zah, zahir ve batın bütün büyük günahlardan masum oldukları konusunda icma vardır. Zahir büyük günahlar arasında zina, hırsızlık ve had cezası öngörülen bütün suçları sayabiliriz. Batınlar içinde ise yani gizli olanlar içerisinde kıskançlık, kibir ve kendini beğenmişlik vardır. Onlar küçük günahları da işlemezler. Zerre kadar bir şey dahi çalmazlar, helal olmayan bir kadını öpmezler. Bunu yapanlar aşağı derecelere düşer ve kınanırlar. Onların bütün günahlardan masum oldukları konusunda alimlerin büyük çoğunluğu ittifak halindedir. Onlardan bazı masiyet ve kusurların vaki olduğu ise Kur'an ile sabittir. Fetih suresinin ikinci ayetinde bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı nimetlerini tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi buyruluyor saha 121'de derken ikisi de yani Adem ile Havva o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Adem Rabbine karşı geldi ve şaştı kaldı. Buyuruluyor. Kasas 16. ayetinde ya Rabbi ben kendime yazık ettim affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı çünkü o gafurdur, rahimdir buyurulur.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 Rabbimizin haber verdiği masiyet ve kusurları yapmışlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şefaat hadisinde İsa aleyhissalatü dilinden şöyle buyurmuştur. Geçmiş ve gelecek kusurlar bağışlanmış bulunan Muhammed'e gidin. Bu Buhari ve Müslim'in rivayeti hadiste geçer. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslim ve Ahmed bin Hanber'in rivayetinde Ey insanlar Allah'a tevbe ve istiğfar edin çünkü ben her gün yüz defa tevbe ve istiğfar ediyorum buyurmuştur. Peygamberlerden sadır olan kusurlar nelerdir peki? Acaba onlar günahlardan masumdur sözümüz ile kusur işlemişlerdir sözümüz çelişiyor mu? Onların kusurları Ebrar'ın hasenatı, mukarrebunun seyyiatı sözünde kastedilen cinslerindir. Peygamberler Allah katındaki menzileleri sebebiyle başkalarından daha küçük şeyler sebebiyle muahaze edilirler. Onların daha efdali terk etmeleri onlar için kusur sayılmaktadır. Hata ve nisyanları da kusur sayılır. Zikre ara vermeleri de bir kusurdur. Onlar bu tür kusurlar sebebiyle istiğfar ederler, bağışlanma dilerler. Bunun delili peygamberlere nispet edilen kusurları içeren ayetlerdir. Taha 115'te Doğrusu biz daha önce Adem'e vahiy ve emir vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu, onda bir azim bulamadık. Yani bir kasıt, bir azim bulamadık. Unutmak sebebiyle işledi bunu. Adem'in kusuru unutmak idi. Rabbimiz bunu masiyet olarak adlandırmıştır. Halbuki unutmak başkaları için muahaze sebebi değildir. Zira Bakara 286. ayetinde ne diyoruz? لَا تُعَخِذْنَا اِنَّس۪ينَا اَوْ اَخْتَعْنَا Ey Rabbimiz bizi muahaze etme eğer unutursak veya hata edersek. Yani kasıt olmaksızın işlediklerimizden bizi muahaze etme, sorumluluk tutma. Böyle dua etmesi müminlere emrediliyor. Dolayısıyla müminleri hata ile veya unutarak işlediklerinden sorumlu tutmayacağını beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Ama Adem Aleyhisselam'ı unuttuğu bir sebepten dolayı ne yapıyor burada muahize ediyor. İşte peygamberlerle başkaları arasındaki farklardan birisi bu. Derken Taha 121'de ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Adem Rabbine Karşı geldi de şaşlı kaldı. Burada Rabbine isyan etti e, kelimesi geçmiştir. Adem başka insanlar gibi unutmamalıydı. Bu sebeple unutması masiyet sayılmıştır. Rabbimiz Musa Aleyhisselam hakkında da şöyle buyurmuştur. Kasas 16'da. Ya Rabbi ben kendime yazık ettim affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı çünkü o gafurdur rahimdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle demiştir. Musa Aleyhisselam Ali İmran'dan birini hataen öldürmüştü. Yanlışlıkla öldürmüştür. Bu e, Müslüm'ün rivayeti. Bu da gösteriyor ki Musa Aleyhisselam o kişiyi öldürme amacı gütmemişti. Her ne kadar öldürdüğü şahıs kafir olsa da ona böyle bir emir verilmiş değildi. Musa Aleyhisselam ben öldürüm, öldürmem emredilmemiş birini öldürdüm demişti. Bu da Bukhari ve Müslim'in rivayetidir. Onun kusuru öldürülmesi emredilmemiş birini öldürmek idi. O kafir bir kimseyi hatayla öldürmüştü. Bu da gösteriyor ki peygamberlerin masiyetleri kasten değil hataen olur. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hatası sebebiyle itap edilmiştir. Kınanmış, azarlanmıştır. Yanına görmeyen ama biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Ne bilirsin belki de alacağı öğütle arınacaktı. Yahut nasihatı dinleyip ondan yararlanacaktı. Abese ilk 4 ayet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'in ileri gelenlerinden bir kısmını Allah'a davet ile meşgul olduğu ve bunların Müslümanları, Müslüman olması sebebiyle dinin kuvvetleneceği düşüncesiyle böyle bir sünnet taşıdığından dolayı kör biri içeri girince ona dönmemişti. Onunla ilgilenmemişti. Bu onun şahsi bir tercihiydi. Bedir savaşında esir alınanlar hakkındaki karar sebebiyle de itaba maruz kalmıştır. Enfal suresi 67. ayetinde bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, Hatta Yeryüzüne iyice yerleşinceye kadar esirler edelim. Onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kendi şahsi görüşüyle yapmış olup dünya metaına tamah etmemişti. Allah'ın itabı, Dünya hayatını isteyenlere yönelik idi. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir arzu yoktu. Ayetteki ifade esirler karşılığında fidye almasını isteyen dünyalık peşindekiler hakkında nazil olmuştur. Ancak Resulullah böyle bir istek taşımıyordu. O malı kafirlerle savaş için isterdi. Bu ise bir iştahat hatasıydı. Yunus Aleyhisselam da zannına dayanarak bir şey yaptığı Kur'an'da açıkça beyan edilmiştir. Bu onun için caiz idi ancak iştahı hatalıydı. Şöyle buyurulmuştur, M.B.A. 87'de. Zünnunu da an. Hani o halkına kızmış onlardan ayrılmış bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı. Ya Rabbi sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın bütün noksalınlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim affını bekliyorum. Sayı görüşe göre kavmine kızarak onlardan ayrılmıştı. İzinsiz onları terk edince Rabbinin kendisini sıkıştırmayacağını zannetmişti. Bunun caiz olduğunu düşünmüştü. Allah'a çağırdığı kavmi kendisine iba icabet etmeyince onlardan ayrılmanın caiz olduğu kanaatindeydi. Yani ben tebliğ ettim işim bitti tamam ee, tarzında. Ayette geçen kudret Yunus Aleyhisselam kendisine güç yetiremeyeceğimizi zannetti anlamına gelmez. Çünkü böyle bir zan peygamberler için kesinlikle caiz değildir. Yusuf suresi 24. ayetinde Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yertenmişti de eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyil edecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için burhanlarımızı gösterdik. Burhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandır buyuruyor. Bu ayete gelince sayk görüşe göre ayette geçen hem kelimesi içinden geçirmek anlamına gelmektedir. Masiyet niyetiyle bir işi, bir kişi içinden bir şeyler geçirse, sonra da bunu terk etse salak kazanır, günaha düşmez. Yusuf suresi 53. ayetinde Bununla beraber nefsimi temize çıkarmıyorum çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir. Rabbim acayip korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir buyruluyor Bu ayete gelince görüşe göre burada e, kadından bahsediliyor. Yusuf aleyhisselam kastedilmiyor. Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki peygamberlerin masiyetlerine de günah, masiyet ve hata denilmektedir. Kur'an ve sünnette böyle vardı oldukları için bu noktada şüphe bulunmamaktadır. Ancak bunlar hata, unutma, zikri, terk ve efdali yapmamak anlamındadır. Bununla birlikte bu hatalar onlar için günah diye nitelenmiştir. Peygamberlerin masiyet ve isyana kasıtlı düşme, düşmemelerinin delillerine gelince... Buhari'nin Müslim'in Nesai ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri hadiste, bu Allah rızası için yapılmamış bir taksimat, Allah'tan korku ve adil davran diyen kimseye karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ben ona isyan ediyorsam kim Allah'a itaat ediyor olabilir? buyuruyor. Bu hadisten anlaşılıyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbine isyan ederse ona itaat eden hiç kimse kalmaz. Burada istifamı inkari söz konusudur. Yani, Peygamber Allah'a isyan ederse kim onlara itaat edebilir ki? Bunun bir benzeri de Salih Aleyhisselam hakkındaki şu ayettir. Hud suresi 60 64 ayetleri. Salih, ey benim halkım dedi. Şimdi söyleyin bakayım. Şayet ben Rabbimden gelen kesin delille dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir?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 peygamberlerin günahsızlıklarının delillerinden birisidir. Eğer Allah'ın hidayet verdiği kişilere tabi olunacaksa bu da onların kasıtlı olarak masiyet işlemediklerine delalet eder. Peygamberler hata, unutma ve zikri terk gibi kusurlara düşmüşlerdir. Bu gibi kusurlara diğer kulların Allah'a nasıl istiğfar edeceklerini öğrenmeleri için düşülmüştür. Kendilerinin peygamberlerden daha fazla istiğfar etmeleri gerektiğini anlamışlar ve mükemmel olmadıklarını bilmişlerdir nitekim e, Zülyedeyn hadisini hatırlarsanız Peygamber Esselatü Vesselam ikinin namazını ne yapıyor? İki rekat kılıyor. Arkasından Zülyedeyn diyor ki Ey Allah'ın Resulü namaz mı kısaltıldı yoksa sen mi unuttun? O da diyor ki ne unuttum ne de namaz kısaltıldı diyor. Zülyedeyn doğru mu söylüyor? Yani haklı mı? diye Diğerlerine sorduğu zaman ne diyorlar? Evet böyle oldu aynen diye. Ben unutmam lakin unuttururum buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun unutması bile bu ümmete bir şeriatın tebliği, öğretilmesi içindir. Biz böylelikle neyi öğrenmiş oluyoruz? Kişi namazda sehvederse, unutursa ne yapacağı, ne yapması gerektiğini bu hadisten anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekrar iki rekat kılıyor ve sağ, sağına olan selam veriyor, seyif secdesi yapıyor. Bunu ümmet öğrenmiş oluyor. Yani hata halinde, seyyuh halinde nasıl hareket edeceklerini öğrenmiş oluyor. Kullar Allah'ın hakkını mükemmel bir şekilde edemeyecekleri için, eda, e, eda edemeyecekleri için Allah Azze ve Celle de böyle e, bu gibi hatal durumlarda ne yapacaklarını onlar vesilesiyle ümmetine, kullarına öğretiyor. Peygamberlerin küçük günahlara düşüp düşmedikleri konusunda ise ihtilaf vardır. İbn Teymiye peygamberlerin küçük günah işleyebileceklerini, büyük günah konusunda ise ihtilaf olduğunu söylemiştir. Doğrusu buradaki ihtilaf muteber ve mümkün değildir. Bilakis onların büyük günah işleyemeyecekleri konusunda icma vardır. Burada İbn Teymiye'nin sözü yanılgıdır. Bütün nebi ve rasullere iman etmek gerekmektedir. Her ne kadar onlardan sadece belli bir kısmının adını bilsek de bizler bütün peygamberlere inanmak durumundayız. Çünkü Rabbimiz Resulullah'a anlatmadığı bazı peygamberler olduğunu açıkça beyan etmiştir. Gafir Suresi yani Mü'min Suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz senden önce de birçok herçi gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık, bazısını ise anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ve adaletle hükm olunur ve batıl yolda olanlar özellikle ısrarla Resul'ün azap getirmesini isteyenler hüsrana uğrarlar buyruluyor. Allah'ın Resulullah'a anlatmadığı bazı peygamberler mevcuttur. Onların hepsine icmali olarak iman etmemiz gerekmektedir. Yani ne diyoruz? Allah'ın bütün peygamberlerine iman ettik. Yani birisi gelse dese ki... işte falancaya iman ettin mi? Ama bize onun peygamberlerden olup olmadı bildirmemiş. Mesela Hızır. Hızır nebilerden miydi? Velilerden miydi? İnanmıyor. Ee, Kesin bir suretle bildirilmemiş. Veya Zulkarneyn gibi. Bizim bu konuda şekke düşmemiz ya tevakkuf etmemiz imanımıza hiçbir zarar vermiyor. Çünkü biz Allah'ın bütün peygamberlerine iman ettiğimizi beyan ediyoruz. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de falan gönderdik filana vahyettik diyerek peygamberlerin ne yapmış, tayin etmişse onlar konusunda e, geri duramıyoruz. Onlara iman ediyoruz. Her kim de Allah'ın bildirdikleri dışında, Resulullah'ın bildirdikleri dışında işte falan da peygamberdir, filan da peygamberdir diye delilsiz bir iddiada bulunursa bu kimsenin reddedilmesi gerekir. Çünkü bizim iman etmemiz gereken esaslar ancak Allah veya Resulü açıklar. Bu, bunu e, tam tersine çevirerek şöyle bir e, ters döngüyle, e, zıttıyla, mevhumu muhalifiyle, e, şuna şunu da anlayabiliriz buradan. Şimdi bazıları bir takım kafirler tayin ediyor. Ondan sonra falanı kafir biliyor musun? Kafir biliyorsan filanı Müslümansın. Yok ona sen kafir demiyorsan sen de kafirsin deme gibi bir yol takip ediyorlar. Mesela e, yenilerde birisi dedi ki işte Taha ve Şerhinde İbn-i İz, İz el-Hanefi'nin Taha ve Şerhinde işte i̇bn Arabi mülhit bir kafirdir, onu tekfir etmeyen de onun gibi kafirdir gibi bir ifade kullanmış. Böyle dediğini söylediler. Dolayısıyla i̇bn Arabi Arabi'yi tekfir etmeyen de kafirdir. Do günümüzdeki suhler de i̇bn Arabi gibi vahdedi vücutçu, onları tekfir etmeyen de kafirdir gibi e silsile yoluyla zincirlemeye gidiyor. Birincisi i̇bn bil Bil-İz-el-Hanefi Allah'ın Resulü değil. Onun söyledikleri de vahiy değil i̇bn Arabi'nin konumuna gelince şimdi bir insan düşünün. Bu insan vah dediği vücudu küfür olarak biliyor ve bu itikadı reddediyor. Ama i̇bn Arabi veya İbn-i veya veyahut i̇bn Farız Fariz bu isimleri hiç duymamış. Bunların itikadını bilmiyor. Sırf bu insan i̇bn Arabi'ye işte gel şu güzel kafir diyemem dediği için veya onun hakkında tekfirin şartları oluşmuş mudur, manelere kalkmış mıdır bu durumu bilmediği için ne yapıyor? Tevakkuf ediyor, bir şey diyemiyor. Bunu Tekvir etmedi diye o insanı tekvir edemez. Celaleddin Rumi de hakeza böyle. Biz burada önemli olan küfrü bilip küfürden sakınmamızdır. Yoksa bir kimse İbn Arabi'yi kafir olarak bilsin. Fakat onun küfürlerini itikad olarak taşısın. İbn Arabi'yi kafir olarak bilmesi ona ne fayda sağlar? Bir kimse işte e, tağutlardan birisini kafir olarak bilsin. Ama onların itikad ettiği, yani küfür olan itikadlarından birini taşısın. Tağutlu ismen reddediyor olması, tekvir ediyor olması ona ne fayda sağlar? Hiçbir fayda sağlamaz. Burada Müslümana düşen şey küfrü küfür olarak bilmek, şirki şirk olarak bilmek ve ondan sakınmak, uzak durmaktır. Yoksa bir takım isimlere tayin etmek diye bir şey söz konusu değil. Eğer isme hazır edilecekse, isme indirgenecekse bu mutlaka Allah ve Resulünün adıları, e, Açıkladıkları vahide ismen kıyafir olduğu bildirilen kimse hakkında olmalıdır. Evet. Kur'an'da zikri geçen 25 peygambere tafsili olarak iman ederiz. Onlardan birine inkar hepsinin inkar anlamına gelir. Bu da onları göndereni inkar demektir. Nebi ve rasulleri reddetmek Allah'ı reddetmektir. Bu meselede Ehl-i İslam, İslam içerisinde Müslümanlar arasında ihtilaf da bulunmamaktadır. Peygamberleri tekzip etmek, yalanlamak Allah'a imanla birlikte olabilecek bir şey şeklinde sadece küçük ya da büyük bir günah olmayıp bilakis onlardan birini inkar, hepsini inkar anlamına gelmektedir. Burada onların yalancı olduğuna inanmak ile onlara düşman olmak gibi Yahudilerin düştüğü küfre düşmek arasında fark bulunmamaktadır. Hakikatte bunların hepsi onları gönderen Allah'ı inkar anlamına gelmektedir. Allah dinini beğenmeyen, Allah Azze ve Celle'nin dinini beğenmeyen Allah'ı beğenmemiş olur. Peygamberleri yalanlayan Allah'ı yalanlamış olur. Çünkü Rabbimiz Fetih 29'da şöyle buyuruyor. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hz. Musa ve İsa Aleyhisselam için de aynı şey söz konusudur. Onlardan birini tekzip eden Allah'ı tekzip etmiş olur. Allah'ı tekzip etmiş.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 Ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık. Bakın bu ayetler Hayrettin Karaman gibi, Yaşar Nuri gibi, Süleyman Ateş gibi isimlerin kafir olduklarını net olarak ortaya koyan ayetlerdir. Yani her kim onlar gibi Hristiyanları, Yahudileri tekfir etmezse bunlar etmiyorlar. Yani onlardan da işte Allah'a ve ahiret gününe iman eden vardır diyor. Ne yapıyor? Peygamber'e ittiba, iman ve ittiba etmemesine rağmen, Muhammed Aleyhisselatü iman ve ittiba etmemesine rağmen ne yapıyor? Onları kurtulabilir diye itikad ediyor. İşte böyle bir itikad bu ayetin açıkça beyan ettiği gibi küfürdür. Çünkü İslam bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dindir. Adem Aleyhisselam'dan bu yana Muhammed Aleyhisselatü kadar Hangi peygamberi inkar etse bir kimse, bunlardan herhangi birisini inkar etse, reddetse ne olur? Kafir olur. İster Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmiş olsun, ittiba etmemiş, iman etmemiş olsun. İster İsa Aleyhisselatü inkar etmiş olsun. Bu konuda Müslümanlar arasında ihtilaf bulunmamaktadır. Allah'a iman edip peygamberlere inanmamak, Allah ile rasullerini ayırmak anlamına gelmektedir. Şöyle ki, Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a inanıp Muhammed'e inanmazlar. Yine Yahudiler İsa'ya iman etmezler. Müşrikler de aynı şeyi söylüyorlardı. Hudeybiye musallahası sırasında Ali radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam için şunu yazmıştır. Bu Allah'ın elçisi Muhammed ile Mekkeliler arasındaki sulh'tür. Suheil bin Amr bunu eline alıp onun Resulü ise sana ne diye zulmettik ki? Yani biz buna inansak senin Allah'ın elçisi... Oğluna inansak niye bu konuda olalım ki? Bunu bizim de kabul edeceğimiz şekilde değiştirin dedi. Yani onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini kabul etmiyorlardı. Kabul etseler ona tabi olurlardı. Ebu Süfyan Müslüman olmak için geldiğinde La ilahe illallah dedi. Abbas radıyallahu an Muhammed'in risaletine de şehadet et dedi. Ebu Süfyan bu konuda tereddütlü olduğunu söyleyince Abbas boynunu vurmadan önce buna şahadet et dedi. O da bunu kabul etti ve sonra iyi bir Müslüman oldu. Hülasa kafirler de Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Hatta bir bölümü onun vahdaniyetini de ikrar ediyordu. Yani şimdi şu Abbas radıyallahu anh'ın tavrına Ebu Süfyan'a hem de müşriklerin ileri gelenlerinden birisi iken e, Müslüman olmaya gel geliyor. La ilahe illallah diyor. Diyor ki Muhammedun Resulullah bunu da söyle. O konuda tereddütlüyüm diyor ve boynunu vururum yoksa diyor. Şimdi dinler arası diyalog tuzağını ortaya çıkaranlara bakın. La ilahe illallah dedi ya yeter. Bunu bir diyalog kapısı olarak e, kullanalım diyerek e, farklı zeminlere çekmeye çalışıyorlar. Muhammedun Resulullah sözüne ikrar edip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadıkça bir kimse ehli İslam sayılmaz, Müslüman sayılmaz. Yani bir Hristiyan'ın, bir Yahudinin La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demesi yetmez. Bu kurtarmaz. Ne demesi lazım? Ona bir de tabi olması lazım. İsa Aleyhisselam'a tabi olmayı bırakıp veya Musa Aleyhisselam'a tabi olmayı bırakıp Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmak, uymak zorundadır. Çünkü peygamberlere imanda esas hususlardan birisi budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam önceki şeriatları nesh etmiş. Allah'ın son şeriatıyla diğerlerini nesh etmiştir. Artık kim onun şeriatından başka bir yola uyarsa o sapıklık bidat küfür ehlidir. Musa Aleyhisselam dahi gelse benim şeriatıma tabi olmaktan başka yol bulamaz diyor. İsa Aleyhisselam nüzul ettiğinde benim şeriatımla hükmedecek diyor. Peygamberlere bile caiz olmayan bir şey... Onlara tabi olduğunu söyleyenler tarafından nasıl kabul edilir? Evet. E, on Müşriklerin bir bölümü Allah'ın vahdaniyetinde. E, estağfurullah. Kafirler Allah'ın varlığını kabul ediyor. Onların bir bölümü Allah'ın birliğini de kabul ediyorlardı. İkrar ediyorlardı. Bununla birlikte peygamberlerini yalanladıkları için Allah'a da inkar etmiş sayılıyorlardı. Çünkü Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırıyorlardı. Allah'a inanırız ama peygamberine inanmayız demek küfürdür. Herhangi bir peygamberi yalanlamak küfürdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yalanlamalarına rağmen Hristiyanların kafir olmadığını söyleyenler de böyledir. Onlar da kafirlerdir. Bazı Hristiyanlarla aramızdaki ihtilafın tevhid olmadığını söylüyor bazıları. Onlara göre problem nübüvvette düğümlenmektedir. Düğünlen, ee, bu küfrü gerektirmez diye iddia ediyorlar. Böylece Hristiyanların kafir olduklarını söyleyenleri reddetmektedirler. Hiç kuşkusuz bu küfürdür ve insanı dinden çıkarır. Ve bu konuda cehalette mazeret değildir. Kim Hristiyanları, Yahudileri kafir olarak görmezse o kimse de kafirdir. Ve bu konuda cehalette mazeret değildir. Mesela bu kadar açık ve net. Cehalet mazret değildir çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine iman etmek şarttır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yalancı olduğunu söyleyenin bu inancını problem olarak görmeyen kişi en azından peygamberin doğruluğundan kuşku duyuyor demektir. Çünkü hem ona imanı hem de onun tekzibini onaylamış durumuna düşmektedir. Ona göre her ikisi de haktır. Hiç şüphesiz buna inanan kafir sayılır ve dinden çıkmıştır. Peygamberi yalanlayanın kafir olmadığına inanmakta küfürdür. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmeyenlerin küçük bir hata işlemiş olduklarını ve sanki küçük bir günaha düştüklerine kani olmaktadırlar. Kur'an bunu açıkça küfür olarak nitelemiştir. Az önce Nisa 150-151. ayetlerinde okuduğumuz gibi. Onların imanı sadakat taşımamaktadır. Onların kafir olmasının bir sebebi de şudur. Bütün peygamberler aynı şeye davet etmişlerdir. Allah'a kulluğa. O halde Allah'ı ve Rasullerini tekzip eden Allah'a nasıl kul olabilecektir? Peygamber aleyhissalatü vesselam da bütün nebilere iman edilmesini emretmiştir. Muhammed aleyhissalatü vesselamı yalanlayan Musa'yı da yalanlamış olur. Çünkü Musa kavminden Ümmi Rasul'e de iman etmek üzere söz almıştı. Araf suresi 156-157. ayetlerinde şöyle buyruluyor.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 ona yardımcı olmak ve onunla beraber indirilen Nura iman etmek, e, tabi olmak. Tabi olmak. Elbette bu peygamberler arasında taftil olmadığı, yani üstünlük farkı olmadığı anlamına gelmez. Tefrik başka, yani peygamberlerin arasını ayırmak başka, taftil başkadır. Yani bir peygamberin diğerinden faziletli olduğu meselesi başka bir konu. Peygamberlerinden birine inanmayıp diğerlerine inanmak veya diğerlerine inanıp birine inanmamak farklı bir e, konudur. Bazı kimseler bizim peygamberler arasında fark gözetmememizi taftilin olmadığı şeklinde anlamaktadırlar. Hangi peygamberin daha efdal olduğunu düşünmemizi hata olarak görmektedirler. Halbuki bizzat Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. İşte şimdiye kadar zikrettiğimiz rasullerden kimini kimine üstün kıldık.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 Şayet Allah dileseydi onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar. Bakara 253. Böylece taf bizzat allah Teala tarafından ortaya konulmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberler arasında fazlet sıralaması yapmayın sözü, yani bu Bukhari ve müslim hadisidir, rey ve heva ile bunun yapılmasını yasaklamaktadır. Çasi görüşleriyle, İnsanların böyle bir taftil sıralamasına, üstünlük sıralamasına gitmesini yasaklamaktadır. Aynı şekilde faziletli kılınmış bir peygamberin derecesini düşürerek de taftile gidilemez. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü bir Yahudi ile bir Sabi arasında geçen şu tartışmanın ardından söylemiştir. Bir Yahudi Allah Musa'yı insanlığın en fazletlisi kılmıştır deyince Sabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bugün yaşadığı halde nasıl Musa insanlığın en faziletlisidir dersin demiştir. Bu tartışma sebebiyle peygamberlerin birbirine e, fazlet sıralaması yapmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından seçilmiş bulunması, Musa Aleyhisselam'ın da seçilmiş olmasına aykırı değildir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fazletli kılınmış bir peygamberin derecesini düşürerek bir taftile gidilmesini yasaklamıştır. Mücerret, rey ve heva ile taftil de böyledir. Bu sebeple hiçbiriniz benim, Yunus bin Medda'dan üstün olduğumu söylemesin buyurmuştur. Bukhari ve müslim rivayet etti hadiste. Bunun anlamı şudur. Birincisi, burada herhangi bir kimsenin Yunus bin Medda'yı nefsine zulmetmiş kabul edip, kendisinin ondan üstün olduğunu söyleyebileceği kastedilmiş olabilir. Çünkü kendisinin nefsine zalim olmadığını düşünmektedir. Halbuki hiçbir peygamber hakkında böyle bir şey düşünülemez. Çünkü bütün peygamberler evliyadan üstündür. İkincisi, Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Yunus bin Medda'dan üstün olduğunun söylenmemesi kastedilmiş olabilir. Yani Yunus bin Medda'nın derecesini düşerek bu söylenmemelidir. Ancak Hazreti Peygamber'in Yunus bin Medda'dan üstün olduğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Aslında o bütün peygamberlerden üstündür Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Burada faziletli olan zikredilmekte başkasının fazleti düşürülmemektedir. Mutlak anlamda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin en fazletlisidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Övünmüyorum ama kıyamet günü insanların efendisi, insanların seyyidi, Ademoğlunun seyyidi benim diyor. Bu ve Müslim rivayet ediyor bunu. Rabbimiz de şöyle buyurmuştur Bey yine 7. ayetinde. Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. Bütün bunlardan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlak olarak yaratılmışların en hayırlısı olduğu çıkmaktadır. O Cibril Aleyhisselatü Vesselam'dan da hayırlıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ardından İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gelmektedir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre bir adam gelip, ey yaratılmışların en hayırlısı, ey hayrul beriye demiştir. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu İbrahim'dir. Cevabını vermiştir. Bu, Müslimin Ebu Dağut ve Ahmet'in rivayeti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ardından yaratılmışların en hayırlısı İbrahim aleyhisselam'dır. Hazreti İbrahim'in Rasulullah'dan sonra geldiğini söylememiz Adem'in evlatlarından olmaz sebebiyledir. Yani İbrahim aleyhisselam Adem oğullarındandır. Muhammed aleyhisselam ne diyor? Kıyamet günü Adem oğullarının seyidi en üstüne efendisi benim diyor. Peygamber aleyhisselam ise övünmüyorum ama kıyamet günü Adem oğullarının diyor. Ey yaratılmışların en hayırlısı sözünü söyleyene. Hazreti İbrahim'i tevazu sebebiyle işaret etmiş olmalıdır veya kendisine Ademoğlu'nun efendisi olduğu vahyedilmeden önce bunu söylemiş olmalıdır. Görünüşe göre bu bilgi önceki sözü söyledikten sonra şu ayet nazil olurken kendisine vahyedilmiştir. Bu da... Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamını tamamlaması, seni dost doğru yola hidayet etmesi. Fetih Suresi 2. Ayet. Muhtemelen bu İslam'ın ilk yıllarında gerçekleşmiştir. Çünkü İsra Mekke'de gerçekleşmiş ve Peygamber Aleyhisselatü Vessel, İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ın üstünde tutulmuştur. Alimler Peygamber Aleyhisselatü Vessel, Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa şeklinde bir sıralama yapmışlardır müteahhir. Sonraki alimler ise Hazreti İsa ve Nuh'u da bu sıralamaya eklemişler ve bu peygamberleri ulul azm diye nitelemişlerdir. Bunlar dışındaki peygamberlerin taftili konusunda ise tevakkuf etmek gerekir. Duraklamak, duraksamak gerekir. Aslında Musa Aleyhisselam sonrasında tevakkuf etmek daha doğru olacaktır. İbn Kesir alimlerin Musa Aleyhisselam'ın efdaliyeti hakkındaki görüşünü nakleder. Bu kanaat İsra hadisinden çıkarılmaktadır. Aslında İsra hadisi yani Miraç'la ilgili hadisler taftillusuna açıkça delalet etmemektedir. Bu hadiste ifade edildiğine göre Musa Aleyhisselam ağlamış ve Ey Rabbim benim üzerime bir başkasını yükselteceğini zannetmiyordum demiştir. Yani kendisinden sonra gelen bir kimsenin ondan daha üstün tutulacağını ummamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden üstün tutulunca anlamıştır ki o Musa'dan daha eftaldir. Hazreti Musa esasen İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelmektedir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam 7. Musa 6. semadadır. Eş'ari Ehli Sünnet'in İsa ve Nuh Aleyhisselam'ın da bu sıralamaya girdiğini böyle bir itikadını nakletmiştir. Ehli Sünnet bu itikattadır diye bir nakilde bulunmuştur. Ancak bu konuda sarih bir nas yoktur. Her ne kadar İsa Aleyhisselam için hiçbir kusur zikredilmiş olmasa da bu taftili gerektirmemektedir. Daha üstün saymayı gerektirmemektedir. Dolayısıyla bu konuda tevakkuf duraklamak esastır. Hülasa ulul azın peygamberler, Hz. Muhammed, Hz. İbrahim ve Hz. Musa şeklinde sıralanır ve sonrasında tevakkuf edilir. Bir dördüncü isim buna katılmaz. İsimleri Kur'an'da geçen 25 peygambere iman etmek gerekir. Bunların ilki Hz. Adem'dir. Allah Teala kendisiyle konuşmuştur. Ebu Ümame'den nakledilen hasen bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Adem'i kendisiyle konuşulan bir peygamber olarak nitelemiştir. Ahmet bin Hanbel İbni İbban ve hakim rivayet etmişler. Elbani Es-Sahiha'da sahih olduğunu belirtmiştir. Kur'an'da ise şöyle buyurulmuştur. Bakara 35'te Ve dedik ki Adem eşinle birlikte cennete yerleşin Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin Sadece şu ağaca yaklaşmayın Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz. Bakara 37'de Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı, Allah da tevbesini kabul etti. Zaten o tevbeyi kabul eder, merhameti boldur. Babamız Adem'e vahiy gelmiş ve Rabbinden bir takım kelimeler almıştır. Hazreti Nuh da sahih görüşe göre insanlığa gönderilmiş ilk rasuldür. Hazreti İdris yani Ah Nuh diye geçen İdris Aleyhisselam'ın Nuh'un dedesi olduğuna dair delil bulunmamaktadır. Hazreti İdris'in Hazreti Nuh'un evlatlarından olması daha muhtemeldir. Çünkü Peygamber Esed ve San Miraç'ta kendisiyle karşılaştığı zaman Hazreti İdris merhaba ey salih kardeş ve nebi demiştir. Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa ise merhaba ey salih oğul ve nebi demişlerdir. Bu da göstermektedir ki Hazreti İdris peygamber ile onların dedesi Nuh'ta birleşmektedir. Çünkü eğer Nuh'un dedesi olsaydı Peygamberin, peygamberin de atalarından olacaktı. Bu durumda Hazreti İbrahim ve Musa gibi Merhaba Ey Salih Oğul ve Nebi derdi. Kitab-ı Mukaddes'te Hazreti İdris'e Ahnuh adı verilmesini tasdik etmemiz gerekmez. Özellikle de sahih hadislere muhalefet ettiği için böyle bir inanç taşıma zorunluluğu yoktur. Meşhur şefaat hadisinde şöyle geçmektedir. Yeryüzüne gönderilmiş ilk Resul olan Nuh'a gidin. Daha önce de zikrettiğimiz üzere ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dır. Daha sonra Kur'an'da 25 peygamberden söz edilmiştir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed ullazım peygamberlerdir. Ee, Rabbimiz şöyle buyurmuştur. O halde ey Resulüm üstün azim sahibi olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azaba gördükleri gün dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası Allah'ın yolundan çıkmış kuruftan başka selah edilmez. Ahkaf 35. Bazı alimler bütün peygamberleri ul lazım saymıştır. Muhtemelen ayette geçen min harfi teb'it ifade etmektedir. Yani peygamberlerden bir kısmı anlamına gelmektedir. Yani bazı peygamberler ul-lazım iken diğer bir kısmı azım sahibi değildir. Bir başka ayette ise şöyle buyuruyor Taha 115'te. Doğrusu biz daha önce Adem'e de vahiy ve emir vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu onda bir azim bulamadık. Anlaşılıyor ki ismi geçen beş peygamber ul-lazımdır. Başka ayetlerde ise şunlar kayıtlıdır. Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet onlardan pek sağlam bir söz almıştık ki vakti gelince o sadıklara sözlerine bağlıklarını sorsun. Kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı. Ahzab Suresi 7-8. ayetler. Şura 13. ayet. O dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tevrikaya düşmeyin diye din esasları olarak Nuh'a emrettiğini,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 gideceklerdir. Hz. Adem'in ulul azm olmadığı ayette sabittir. Diğer 5 peygamber ise ulul azmdir. Onlar kıyamet, e, kıymet itibariyle diğer peygamberlerin üstündedir. 25 peygamberin diğerleri ise şunlardır: İshak, Yakup, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Harun, Zekeriya, Yahya, İlyas, İsmail, Yesa, Yunus, Lut, Hud ...Sali, Şuayb, Zülkif, İdris. Kur'an'ın zikretmediği başka peygamberler de vardır. Nitekim Nisa e, 164. ayetinde... ...Peygamber ve Vesselam'a hitaben sana zikretmediğimiz elçiler de gönderdik buyuruyor. Kıyamete kadar bütün insanlar ve cinler Muhammed ve Vesselam'a tabi olmakla sorumludurlar. Yalnızca iman değil tabi olmak. Yani yalnızca tasdik değil aynı zamanda tabi olmak durumundadırlar. Bu sorumluluğun şartı peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın risaletinden haberdar olmaktır. İşte bu bütün peygamberlere ve özellikle de Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a imandandır. Hazreti Muhammed'e ittiba mücerret tasdik anlamına gelmemektedir. Onun getirdiği dine bağlı kalmak gerekir. İşte onun risaletini duymuş bütün insan ve cinlere gereken budur. Burada risaleti duymak kaydı şu hadis sebebiyledir. Yemin ederim ki benim Risaletimi duyan herhangi bir Yahudi ya da Hristiyan bana indirilene iman etmezse cehennemlik olur. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ahmet bin Hanbeli de rivayet eder. Kendisine tebliğ yapılmayan mükellef değildir. Rabbimiz şöyle buyuruyor Bakara 286'da. Allah hiçbir kimseye kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Enam 19. ayetinde de şu Kur'an bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için yolundu Ulaşmayan kimseyi nasıl uyaracaksın, nasıl sorumlu tutacaksın? Kendisine ulaşan, tebliği yalanlayan, Resulullah'a tabi olmayan ve o sadece Arapların peygamberidir diyen kafir olur. Evet, bizzat Deccal de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten peygamber olduğunu kabul etmektedir. Ancak onu ümmilerin peygamberi olarak nitelemektedir. Temmü Mezzari'nin rivayet etti hadiste. Ümmilerin peygamberi gönderildi mi diye sormaktadır. Müslim rivayet eder bunu. Fatıma binti Kays hadisi uzunca. Buna göre Deccal onun nübüvvet ve risaletini kabul etmektedir. Yani duymuştur, bilmektedir. Yahudi İbni Sayyad Deccal de Resulullah kendisine benim Resulullah olduğumu kabul eder misin deyince senin ümmilerin peygamberi olduğunu kabul ederim demiştir. Yani tıpkı zamanımızdaki burnu büyük kimselerin işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan için o Bedevilerin peygamberi veya 14 asır önceki Çolkanlıların peygamberi veyahut o Arapların peygamberi deyip e, imandan yüz çevirmesi gibi. Evet. Bunlar göstermektedir ki Yahudi ve diğerlerinin büyük deccalleri de peygamberin nübüvvet ve risaletini onaylamaktadırlar. En büyük de tabi olmasa da Resulullah'ın nübüvvetini onaylamaktadır. Yani nübüvvetini onaylamak bir kimsenin İman ehli olduğuna yetmiyor. Yahudi ve Hristiyanlar o Resulullah'tır ama sadece size gönderilmiştir derlerse bize göre kafir olarak değerlendirilirler. Allah Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman olmaksızın hiçbir ameli kabul etmez. De ki ey insanlar ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de ölümü yaratan da odur. Öyleyse siz de Allah'a ve onun bütün kelimelerine iman eden o ümmi nebiye, o Resul'e inanın. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. Araf 158 Bundan sonra artık kim o Resulullah değildir veya bazı insanlara gönderilmiş bir peygamberdir derse Allah'ı teksib etmiş yalanlamış olur. İblise taptığı için Allah'a şirk koşmuş olur. Şeytan ona Allah'ı tekzip etmesini emretmiştir. O da ona tabi olmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmilerin nebisi olduğunu söyleyip ona itaat zorunu zorunlu görmeyen yahut da Muhammed'in Resul olmadığını savunan kimse açıkça en ağır küfre girmiş sayılır. Müslümanlar bütün peygamberlere tabidir. Aslında her asırda Müslümanlar vardır. Çünkü peygamberlerin hepsinin dini aynıdır. Kimse bugün Yahudilerin Musa'ya, Hristiyanların da İsa'ya tabi olduklarını zannetmesin. Çünkü Musa ve İsa'ya tabi olanlar Müslümanlardır. Biz Müslümanlar hem Musa'ya hem İsa'ya hem de bütün peygamberlere tabi olanlarız. Gökten nazlı olan din tektir. O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Kafirun 6. ayeti onların dininden beri olma anlamındadır. Sadece İslam dini semavidir ve diğerleri semavi değildir. Bütün dinlerin aynı olduğunu söyleyenler küfre girmişlerdir. Onlara göre hepsi aynı şeyi ifade etmektedir. Gerçekten de İslam dini tektir. Ancak bugünkü Yahudi ve Hristiyanların dini İslam değildir. Onlar Allah üçün üçüncüsüdür. Allah üç uhnumdur derler. Yahudilerden bir kısmı İsa'yı tekzip edip ona ve annesine iftirada bulunurlar. Rabbimiz şöyle buyurur. Nisa 156. Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları. Diye devam ediyor. Bunların bütün peygamberlere tabi ve mümin oldukları söylenemez. Bunların hepsi aynı şeye davet anlamına gelmemektedir. Peygamberlerin dini tektir. Ancak bugünkülerin dini peygamberlerinin dini değildir. Çünkü bütün peygamberlerin getirdiği dinde din, ne vardır? Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman etmek vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, olan kimse için bu gerçekleşiyor. Ama bir Hristiyan, bugün halen Hristiyan olarak kalan kimse için İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriattan yüz çevirme vardır. Bu sebeple onlar kafirdir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın dininde ne vardır? Bütün peygamberlerin dininde olduğu gibi peygamberlerin tümüne iman etmek vardır. Az önce bakın ha Haşir Suresi 7. -8. ayetlerini okuduk. Ne diyordu orada? Şey Ahzab Suresi 7. -8. ayetlerini okuduk. Ah ahit alındı bütün peygamberlerde. Kendilerinden sonra gelecek Muhammed Aleyhisselatü ve ne yapmalar için? Tasdik edip tabi olmalar için. Peygamberlerden dahi bu, alınmış, bu ahit alınmıştır. İsa Aleyhisselam düşünebilir misiniz? Ümmetini böyle bir ahide karşı uyarmış olmasın. Tevhidin imanın esaslarındandır bu. Evet. Yahudiler Musa aleyhisselam'a tabi olduklarını söyleseler de hakikatte öyle değildir. Bu Hristiyanlar için de geçerlidir. Bütün peygamberler aynı şeye davet ettiklerini ifade etmişlerdir. Nahil 36. ayetinde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 Sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çabuk görür. Bu tevhide davettir. Bu olgu Yahudi ve Hristiyanlar tarafından bilindiği halde onlar Allah'a şirk koşmaktadırlar. Hülasa peygamberler aynı şeye davet etmişlerdir. Resulullah'a ittiba etmek ise farzdır. Ona ittiba bütün peygamberlere ittiba anlamına gelmektedir. Hazreti Hızır'ın kendisine ait bir şeriat ile Musa ile aynı zamanda yaşaması gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diniyle başka bir peygamberin dinine tabi olunabilir diyen küfre girer. Bunların bir benzeri de zanlarına göre yakine ulaşan hakikat ehlidir. Onlar sana yakin gelip çatınca kadar Rabbine ibadet et ayetini teyvil ettiler. Dicir 99. ayetini. Böylece kendilerinin ibadetten azade olduklarını iddia etmişlerdir. Yakine ulaşanların kadere şahitlik edebileceklerine ve ibadetle sorumlu olmadıklarına inananlar namaz kılıp oruç tutsalar bile dinden çıkmış sayılırlar. Bunların hittasına göre Resulullah ömrü boyunca yakine varamamış olmaktadır. Ama kendileri yakine varmış. Onlardan biri ben denize daldım, Enbiya ise sahilde dolaşıyor diyebilmiştir. Sultanul Aşık'ın İbnül Farid diye bilinen kişi bütün aşklar benim raiyemdir demiştir. Bütün aşıklar benim raiyemdir, benim tebaamdır, benim gözetimim altındadır demiştir. Buna göre kendisi aşkın bütün manalarına sahiptir. Ondan sonraki bütün aşıklar ona tabi olmaktadır. Namazlarının kendisine olduğunu dahi söyleyebilmişlerdir. Subhani, Subhani ne yüceyim diyenleri de vardır. Hatta la ilahe illallah, bu cübben içinde de Allah var diyeni görmekteyiz. Hiç koşulsuz bu sözleri söyleyenler kafirdir. Son olarak kısaca, bir bölüm daha var peygamberlere imanla ilgili olarak. O da Resulullah'tan sonra nübüvvet iddiasıyla ilgili bir konu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kendisinin Resulullah olduğunu söyleyen 30 yalancı deccal çıkmadan kıyamet kopmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde döneminde Müsellehmetül Kezzab, Esvedel Ansi, Tuleyha ben Hüveylit el Esedi gibi yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır. Tuleyha daha sonra tevbe etmiştir. Bazıları da öldürülmüştür. Resulullah'tan sonra nübüvvet iddiasında bulunanlar küfre girmiş olur. Onları tasdik edenler de aynı hükme tabidir. Bu zarureten bilinen bir dini hükümdür. Yani dinde bilmesi mecburidir. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ahzab 40'ta. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilen, bilir. Resulullah sonrasında peygamber gelebileceğine inananlara şaşırmak gerekir. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorlar. Kur'an'ın hak olduğunu kabul ediyorlar. Sonra da Resulullah'tan sonra peygamber gelebileceğine inanıyorlar. Halbuki Allah Teala onun son peygamber olduğunu açıkça ilan etmiştir. Konunun başında her Resulün Aynı zamanda nebi olduğunu ancak her nebinin Resul olmadığını söylemiştik. Ama her Resul nebi olmak zorundadır. Resulullahın ardından başka nebi gelmeyeceğini söylediğimize göre Resul gelmesi hiç mümkün değildir. Bugün İskender Erdoğan denilen zındığın dediği gibi o ne diyor? O işte nebilerin soncusudur Ondan sonra Resul gelmeyeceği anlamına gelmez bu diyerek ee, bir teyriyle bulunuyor. Böyle bir şey mümkün değildir çünkü Resul olan aynı zamanda Nebi de olur. Halbuki onun ardından nübüvvet diye bir şey olmayacaktır. Bu yalancılar Hatem'in Nebi'nin ifadesini peygamberlerin en fazletlisi diye tevil ederler. Yani yüzük gibi en kıymetli peygamber diye anlarlar. Bu anlattıklarıma göre Babiler, Bahailer ve Kadiyaniler küfre girmişlerdir. Ebreno resulcular hakeza öyle. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam benden sonra nebi gelmeyecektir buyurmuştur. Bir başka hadiste de benimle birlikte nübüvvet bitmiştir demiştir. Diğer e, rivayette ben haşirim. İnsanlar benden sonra haşrolacaklardır. Ben akibim. Sözde ona aittir. Akib kendisinden sonra nebi olmaması anlamına gelmektedir. Müslim'in nakletti bir rivayette bu açıkça belirtiliyor. Muhammed Aleyhisselatü Kur'an'ın açık beyanı gereğince son nebidir. Onunla birlikte gönderilen şeriat, kıyamete kadar baki ve geçerlidir. Ondan sonra nübüvvet iddiasında bulunmak küfürdür. Bu iddiayı tasdik etmek de küfürdür. Sahabe, müseyleme ve esvede tabi olanları öldürmek gerektiği konusunda icma etmişlerdir. Hiçbir tereddütte düşmeden onlarla mürtetler gibi savaşmışlardır. Hanife oğulları deniliyordu. Hanife oğulları kabilesi ben Hanife Müselleme'tul Kezzab'a tabi olmuşlardı. Bunlar la ilahe illallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen, namaz kılan, zekat veren, ibadetleri yapan kimselerdi. Ama Muhammed Allah'ın resulüdür, fakat Müselleme de Allah'ın resuldür dedikleri için kafir kabul edildiler ve onlarla savaşılmasında sabiler icma etti. Bahailerin aslı olan Babiler Son dönemlerde ortaya çıkmışlardır. Bunların lideri Mirza Ali Muhammed'dir. İran hükümeti tarafından 1850'de öldürülmüştür. Mirza, imamiye şiasının bugün ayet dediği lakaptır. Yani imamiler ayetullah diyor ya onlar da Mirza e, bab ifadesine kullanıyorlar. Bu adam ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır uydurma sözünde el alıp Burada kastedilen Ali'nin kendisi olduğunu ifade etmiştir, iddia etmiştir. Resulullah'ın ilmine ancak kendisi vasıtasıyla ulaşılabileceğini savunmuştur. Daha sonra kendisine Elbeyan adında bir kitabın vahyedildiğini iddia etme cüreti göstermiştir. Bu kitabı Kur'an'a benzeterek Arapça ve Farsça yazmıştır. Ona göre Babi Şeriat Muhammedî olanı, Babi Şeriat Muhammedî olanı nesetmiş ortadan kaldırmıştır. Bunun ardından da ilahlık iddiası gelmiştir. İskender Örönesi oldu da zaten tıpkı bu adam gibi kendisine vahiy geldiğini iddia eden bir zındık. Ali Muhammed'in ölümünden sonra da Babiler devam etmişlerdir. Az da olsalar hala varlar. Özellikle son zamanlarda Avrupa'da, Almanya gibi yerlerde Kadiyanilerin e, bu tür insanların çokça yakın çalıştığını duyuyoruz. Bu Babiler veyahut Bahayilerin merkezi, Bahayilerin özellikle merkezi İsrail'de. Şimdi bunlar dinler üstü bir din olduklarını, bütün dinlerin ortak değerlerini kendilerine taşıdıklarını söylüyorlar. Herhangi bir şeriatla kendilerini kayıtlı görmüyorlar. Şer'i kurallara uymak diye bir şey yok onlarda. Bunun geçmişi var. Necef Fazıl Doğru Yolun Sabık Kolları kitabında işte bu Kadyan Li işte Hindistan, Pakistan çevrelerinde nasıl ortaya çıkıp geliştiğini çok güzel anlatıyor. Eee çok ilginç şeyler olmuş hakikaten de o bölgelerde. Beyanı kutsal bir kitap olarak görürler. Daha sonra Baha gelmiştir. O da Akdes adlı bir kitap telif etmiştir. Güya bu da beyanı nesetmiştir. Akdes hala mevcut ve matbudur, basılmıştır. Baha iler İran'da yaygındır. Chicago'da büyük bir merkezleri vardır. Büyük mal varlığına sahiplerdir. Onlara göre yıl 19 aydır. Ay 19 gündür. Namazın mensu olduğunu savunurlar. Bu inanç İran'da yeşermiş fakat daha sonra buradan başka yerlere geçmiştir. Dediğim gibi son merkezleri bugün İsrail'dedir. Bir ilginç nokta Fethullah Gülen'in istişare kuruluğu 19 kişidir. Bahayiler ışık kelimesine özel bir önem verirler. Fethullah Gülen'in ışık Kolejleri, Işık Evleri şeye kadar, yani en ücra Afrika ülkelerine kadar bile ışık Kolejleri açarlar. Daha başka benzer yanları varmış. Bazı araştırmacılar buna benzer tespitleri de bulmuşlar. Bazıları çok zorlama yorumlar yapsa da bazı hakikatler var. Allah bilir doğrusunu. Yani dinler arası diyalog gibi iddiaların da Gündeme gelmesiyle e, zaten neye hizmet ettikleri ortaya çıkıyor. Bu çağda nübüvvet iddiasında bulunanlardan biri de Muhammed Qulam Kadiyani'dir. Pakistan ve Hindistan'da bu iddiasını dile getirmiştir. Pakistan, Hindistan, Avrupa ve Amerika'daki inananları bulunmaktadır. Kendilerine ait mescitleri vardır. Kur'an'ın hak olduğuna inanmakla birlikte Qulam Kadiyani'nin nübüvvetiyle şeriatın nefs edildiğini savunmaktadırlar. Tehlikeli fırkalardan biri de İslam ümmeti fırkasıdır. Amerika'da yaşamaktadırlar. Kurucuları İlham İl Muhammed'dir. Bu da nübüvet iddiasında bulunmuş ve Resullah'ın zenci olduğunu ileri sürmüştür. Oğlu babasının vefatından sonra onun nübüvetini reddetmiştir. Ancak Louis Farakan isimli bir şahıs İlham Muhammed'in iddiasını sürdürmüştür. Bugün İl Evet. Resullah sonrasında bir başka şahsın nübüvetine inandıkları için Bunlar da İslam harici bir fırka sayılmaktadır. Muhammed Ali Kıley, işte Müslüman oldu falan derler de onların itikadı da e, bu şekilde olduğu için onlar ehli İslam'dan sayılmazlar. Nübüvvet iddiası Arap olmayan ülkelerde ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu iddialar Arap ülkelerinde revaç bulmamaktadır. Arap olmayanları Hatem'in Nebi'nin konusunda kandırmak daha kolay olmaktadır. Mesela Bahayiler ve Kadiyanlılar bunu yapmaktadırlar. Bazı sünnüler bunlar sebebiyle irtidad etmektedir. Bahayiler ise Şia arasında yakındır. Şimdi mesela Türkiye'de nasıl Ernazıoğlu'nun yalanlarını bu kadar kolay yutturabilmesi, insanların Arapçayı iyi bilmemesi. Dolayısıyla Kur'an'a ana dilinde muhatap olamamalarından dolayı. Mealde muhatap oluyor, mealde de istediği çağrılmayı yapıyor adam. Bunların cehaleti mazur görülemez çünkü bu durum zarureten bilinen dini bir hükümdür. Hatem'in nebiyyin konusundaki tevhüllerin yanlışlığı zarureten bilinmektedir. Her ne kadar Müslümanlar arasında yaşsalar da ehli İslam bunları kafir addederler. Hem bab hem de gulam kadiyani öldürülmüştür. Buna göre Müslümanlar bunların kafir olduklarını açıkça ilan etmektedirler. Hülasa Babiler, Bahailer, Kadiyaniler ve Ümmetül İslam fırkasının hepsi küfre düşmüşlerdir. Dolayısıyla mürtet hükmündedirler. Evet, peygamberlere iman konusu da böyle. Allah izin verirse önümüzdeki haftaya da ahiret gününe iman konusuna geçeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en ve estağfurke ve utubu ileyk.